7 Ekim 2017 Bursa Arifane İlim Derneği Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr İnnel insana lefihusru İllel lezine amenu ve amelus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr Sadakallahu lazim Elhamdülillahi Rabbil alemin Evet bu hafta tedbirat ilahiye İlahiye kitabımızın üçüncü bölüm kısmından devam ediyoruz inşallah. Bu üçüncü bölüm halifenin cisim şehrinde ikameti ve bu cisim şehrinin halifeye bir mülk olması yönünden onun ayrıntılanması beyanındadır. Halifeden kastımız ruhtu biliyorsunuz. Şimdi bu halifenin üçüncü bölüm cisim şehrinde ikamet ve onun bu halifeye bir mülk olması yönünden ayrıntı alması beyanı. Yani halife olan ruhun e, cisim şehrinde şehrinin ona mülk olması, orada konuşlanması mevzusunu işleyecek. Allah Teala yukarıda bahsedilen bu halifeyi vücuda getirdiği zaman o halife için bir şehir bina etti onun tabiilerini ve devlet elkanını bu şehirde iskan eyledi ki o şehre cisim hazreti veyahut beden denilir. Yani ruhu iskan olarak iskan eylediği yer beden olmuş oluyor ruha. Hazreti Şeyh-i Ekber halifenin cisim şehrinde ikametini ikinci bölümde bahsedilen muhtelif sözlere dayanarak beyana başlayıp buyururlar ki o halife yani ruh Boşlukta yer tutar ve bir mahal işgal eder diyen kimsenin sözü üzere şimdi 3-4 ayrı görüş vardı. Hani ruhun izahatı hakkında hatırlayalım geçen sohbette. Şimdi o ayrı görüşlerin e, beyanına göre bu ruhun mesken tuttuğu bedeni ifade edecektir. Burada muhtelif bir arabazetleri. Evet burada diyor ki şimdi o halife yani ruh boşlukta yer tutar ve bir mahal işgal eder diyen kimsenin sözü üzere onun istikrarı için Halifeye cisimden bir mevzi tayin etti. Yahut o halife yani ruh nefsiyle kaim olan boşlukta yer tutucudur diyen kimsenin sözü üzere o cisimde onun kaim olması için bir mahal tayin etti. Boşlukta yer tutucu olmadığını yani fezada bir mahal işgal etmediğini ve boşlukta yer tutuculuk ile yani bir mahal işgal eden şeyle kaim olmadığını ispat eden kimsenin sözü üzere cisimde bu halifeye tahsis edilmiş olan bir belirtilen mevzi o halifenin emrinin ve hitabının ve hükümlerinin etkisini geçirme mevziidir. Böyle diyene göre de Hitabını, hükümlerini geçirme mevzisidir diyor bu mevzi. Bu sırada de mevzi olarak ele alıyor bedeni. Yani ruh bu belirlenen mevziden cisim şehri üzerinde tasarruf eder. Şimdi Hak Teala Hazretleri bu cisim ve beden şehrini dört esas üzerine ikame etti ki dört esas üzerine kurdu ki bunlar da ustu kutsat ve unsurlardır. Ustu kutsat ustu kus Çoğuludur. Ustukus, tekil ustukussap, çoğul. Ve Yunanca bir sözdür. Birkaç manası vardır. Farklı birkaç manaya gelir. Gökyüzü cisimleri ve her şeyin aslı ve maddesi ve sıcaklık, soğukluk, rütubet ve kuruluğun tamamından ibaret olan tabiat manalarına gelir. Burada tabiatın bahsedilen dört rüknü Murad olur. Ve unsurlarda burada cismi oluşturan dört rükünden ibarettir ki onlar da cisimlerin katı ve sıvı ve gaz halleri ve bir de vücudun normal ısısıdır. Yani Cenab-ı Hak beşerin cismini tabiatın sıcaklık, soğukluk ve rutubet ve kuruluk rükunlarıyla cisimlerin katı, sıvı ve gaz halleriyle vücudun normal ısısı rükunları üzerine ikame ve bina etmiştir. Hak Subhanehu ve Teala Hazretleri cisimde halifeye tahsis ettiği bu belirtilen mevziye evet bu mevziye kalp ismini verdi evet halifeye tahsis edilen yani ruha tahsis edilen mevziye kalp ismini verdi ve bu kitabın ikinci bölümünde bahsedilen ihtilafa göre o kalbi ya halifenin meskeni veyahut emir mevziyi kıldı halifenin cisimdeki mevzi hususunda da ihtilaf vardır yani ruhun cisimde, vücuttaki mevzisi neresidir? Bu konuda ihtilaf vardır, değişik görüşler vardır. Bir sınıf onun mevzii beyindir, dedi. Yani ruhun mevzii vücutta beyindir, dedi bir sınıf. Aziz anne, Çünkü gelen fikirlerin beyinden çıkışına kapıldılar. <gülüyor> Gerçi beyin fizyolojisi uzmanları Düşünce kaynağının beyin hücreleri olduğunu Beyan etmekte iseler de Hatıralar ilk olarak Kalbe ulaşır Ve Kalp o hatırayı Beyne verir Ve beyin o hatıra ile meşgul olur Bu bir manadır ki Maddi tetkiklerle Anlaşılamaz Nitekim Mecazi aşka tutulanlar aşk ateşini göğüslerindeki kalplerinde hissettiklerini vücutlarında bizzat yaşayarak ve vicdanen bilirler. Birine bir biri aşık olduğunda şuramda bir ateş var yanıyor der. Kalbini gösterir değil mi? Bu mananın maddi delilini getirmek mümkün değildir. Bu mananın delili yine manadır. O manada zevk yani bizzat yaşanması ve vicdanidir ancak zevk edilmesi gerekir, yaşanması gerekir. Bu hususta bir beyt. Birisi aşıklık nedir diye sordu. Benim gibi ol ki bilesin diye cevap verdi. Allah. Şimdi tabi <gülüyor> bunu ancak yaşayan bilir. Demek ki yaşayan bilir diyor yani. yani tarif edemem bunu. Onun için Hazreti Şeyh buyururlar ki Bizim indimizde delil yönünden değil, tembih ve istikra yani tüme varım yolundan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Rabbinden haber verici olarak buyurdukları şu hadis-i şerif. Ben yerime ve göğüme sığmadım, kulumun kalbine sığdım. Kutsu hadisine bakarak halifenin meskeninin veya emir mevzinin şeriata göre kalp olduğu çok açıktır. Beyin değil kalp. Ruhun meskeni Çünkü Hak halk ettiği şeyin Hakikatini haber verince onu kabul etmek Zaruridir Bunu Allah bildiriyor bize Halk ettiği şey yarattığı şeyin nerede olduğunu O zaman bunu kabul etmek zaruridir Buna ihtilaf yapılamaz böyle bir şey mümkün değil Allah'ın bildirdiğine Yine Mülk suresi 14. ayette Halk eden bilmez mi? Ve o latiftir, habirdir buyurulur Halk eden bilmez mi, yarattığını yaratan bilmez mi? Onun tersini düşünmek vehmi düşüncelerdir, hakikat değildir. Ve aynı şekilde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah Teala sizin suretlerinize ve amellerinize bakmaz, belki kalplerinize bakar buyurdu. Demek ki Allah'ın baktığı yer neresi? Kalp. İşte bu iki hadiste olan tembih ve istikra yani tüne varım yoluna bakarak halifenin meskeni veya emir mevzii kalptir. Ruhun meskeni kalptir. Ya da emir mevzii, emir verdiği yer kalptir. İstikra muhtelif manalara gelir. Bir manası bir cinsin fertlerinin ekserisinde görülen hususları bahsedilen cinsin geneline isnat ve ispat etmek. Diğer manası avu tutmak ve tuzak kurmak ve başka bir manası da çok araştırma yapmaktır İstikra ve diğer manaları da vardır burada kastedilen ilk ve sonuncu manalardır yani birçok araştırma neticesinde kendi nefsinde zevkan yani bizzat hakikatini yaşayarak ve vicdanen bulduğu manayı diğer insanlara da genelleştirmek ve daha sonra halifenin meskeninin veya mevziinin kalp olduğuna hüküm vermektir. Bundan dolayı bu hüküm akılsal ve bilimsel delili yönünden değil, belki hadisi şeriflerin tembihine ve bu tembih üzerine olan birçok derin tetkiklere dayanmış olur. Ve bunun beyanı budur ki Allah Teala'nın taklit ettiği ve yüklediği şeyde her ne işler ve yaparsa kendisini halife kılan hakkın bakışı ebeden halifesindedir. Çünkü Hak Teala, halifeye hayat ve ilim ve sem ve basar ila ahir gibi manevi sıfatlarını taklit etmiş ve yüklemiştir. Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattı dediğimiz denilen hakikat olmuş oluyor. Kendindeki bütün özellikleri sıfatları emaneten ne olmuş oldu? Vermiş oldu. Adem'e yani en kamil Adem de açığa çıkmış oldu yani ve Adem oğullarında insanda halifelik burada çıkıyor. Başka bir mahlukta değil. Ve Hak halife aynasında kendi isimlerini ve sıfatlarını müşahede eder. Bundan dolayı onun bakışı kendi cemalini müşahede için daima halifesindedir. Hakk'ın bakışı daima halifesindedir. Halifeye bakışıyla kendi cemalini müşahede eder orada. Ve şeffaf olan bir camda kemaliyle suretler gözükemeyeceğinden Tam bir ayna olması için o cama kesif bir sır lazımdır. Tabi Şeffaf da sureti göremez. Ama aynalan sır oldukta ayna olduğu zaman suret açığa çıkar. Latif ruh işte burada Şeffaf cam olarak ruhu kastediyor. Şimdi ona bir suret lazım ki o ruh kesipleşsin ki orada yansıma, aynadaki yansıma gibi açığa çıksın. Latif ruh sırsız cam mesabesindedir. Bundan dolayı Allah Sübhanehu ruhları Kesif cisimler üzerine halife kıldı. Yani bu ruha bir elbise giydirdi. İşte bu vücut elbisesi. Ki o kesif cisim yani vücut da bu aynı bir sırlı ayna gibi açığa çıksın, meydana çıksın olan şey. Ve bu kesif cisimler vasıtasıyla ilahi fiillerin suretleri kemaliyle açığa çıkar. Bu hususta bir beyti. Ey sahip, latif olan meleklerden kesif cisim sahibi olan insanın mertebesini arama. meleklerde arama diyor insanın mertebesini. Bunlar latif çünkü. Çünkü arkasında kesif bir sır olmayan bir ayna ne suret gösterebilir? Ve Hak Teala'nın Hac Suresi 46 Gözler ama değil. Lakin Sinelerde olan kalpler amadır. Sözü bizim düşündüğümüz şekilde halifenin meskeninin veya mevziinin kalp olduğunu teyit eden şeriata ait delillerdendir. Bu ayet. Ve ilahi ve nebevi sözdeki işaret bitkisel kalp ile yani yemek ve içmek ile gelişme bulan et parçası için değildir. Çünkü bu et parçası hayvanlarda da vardır. İnsanda nasıl kalp varsa bu et parçası hayvanda da var. Ve bundan onlar da bizim ile müşterektir. Lakin ilahi sır o bitkisel kalbe emanet bırakılmıştır ki o sır da halifedir. Halifeden kasıt ruh diyoruz. Burayı unutmayalım. Ve bitkisel kalp halifenin köşküdür. Bilinsin ki bitkisel kalbe emanet bırakılan sır hem insan ve hem de hayvanlarda mevcuttur. Ve ilahi vahiy ve ilham bu sırra ulaşır. İşte bu sır yani kalbe bırakılan bu sır yani ruh. Allahü Teala mahlukuyla irtibata geçtiğinde, ilham ettiğinde işte vahiy ve ilham bu sır vasıtasıyla ulaşmış oluyor. İşte bu sırlar kasıt ruh. Bu sırda nerede bulunuyor? Kalpte bulunuyor. İnsana ulaşan vahiy ve ilham açık olduğu için ispatı gerek yoktur. Ve hayvana ulaştığının delili ise şu ayettir. Nahıl suresi 68 Ve Rabbin arıya vahyetti Bu da hayvana da böyle bu sır bırakıldı ve ilahi e, sır, şey diyeyim, ulaşmanın vahyin bu mahiyette hayvana da olduğu Bu ayetle de açık ve net ortada Ve benzeri Kur'an ayetleridir Ve lakin insan hayvanatın kemale ermiş bir sureti olduğu için bu sır onda kamildir Hayvanlık mertebesi bir alt mertebe. Dedik ya, yaratılışta da sırasıyla ne oldu? Madenler, ondan sonra bitkiler, ondan sonra hayvanat, ondan sonra Adem aleyhisselam insanlık yaratılmış oldu. Dolayısıyla bunlar mertebe mertebe kemalatta yukarı doğru diziliş olmuş oluyor. Bu açıdan baktığımız zaman, insan hayvanatın kemale ermiş bir sureti olduğu için bu sır onda kamildir. Hayvandakilere göre, insandaki ee, sırrı kemalat üzere olduğunu belirtiyor. Ve en güzel suret üzere mahluk olduğu için insan, çünkü Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti, buyruluyor. En güzel suret üzere mahluk olduğu için ilahi isimlerin ve sıfatların eserleri ve hükümleri onda kemal üzere açığa çıkar. Hayvani suretler ahseni takvim yani en güzel suret üzere olmadığından onlar da ilahi isimlerden ve sıfatlardan bazıları zahir ve bazıları batındır. hayvanlarda açığa çıkanların bazıları zahir, bazıları batır. Ve zahir olanları da kamil değildir. Mesela hayvanlar kendi işlerine bakanları ve ikametkârlarını bilirler. Hayvan sahibini tanır, evini de tanır, değil mi? Dağ meraya ineği götürdün, saldın, otlandın mı? Akşam evine döner. Bu kadarcık bir şeye sahipler sahibini tanır ve kendi kendilerine ikamet kefranını bulurlar. Fakat onların bu ilmi insanların ilminin mertebesinde değildir. Ve aynı şekilde bazılarında sezgi galip ve bazılarında pek noksandır. Bazı hayvanlar diğerlerine göre sezgi olarak daha yüksek sezgilere sahiptirler. Kedide olduğu gibi, devede olduğu gibi. Deve mesela diğer hayvanlara göre daha yüksek sezgiye sahiptir kedi aynı şekilde daha yüksek sezgiye sahiptir bu bilimsel olarak da ispatlanmış yer altından geçen ee, ley hatları enerji hatlarını en ee, iyi bir şekilde tespit eden deve ve kediler olduğu tespit ediliyor nerede o enerji hattı yoğun geçmekteyse develer veya kediler oraları mesken edinir oralarda istirahat eder orada dinlenirler orada uyurlar hatta bir eserde birinin kitabında okumuştum böyle bir evinizde kedi besliyorsanız kediniz varsa bakın kedinize diyor hangi odada daimi durmakta, uyumakta o zaman o odayı çalışma onun daimi uyuduğu durduğu yeri çalışma alanı olarak kendinize belirleyin. Oradaki ley hattı demek ki daha yoğun ki okuduğunuz, ettiğiniz, çalıştığınız veya yaptığınız zikirler daha bir bilinç içerisinde daha e, e, tesiri açığa çıkacak şekilde Zuur eder. Bunu belirtiyor. Fakat onların bu ilmi insanların ilminin mertebesinde değildir ve aynı şekilde bazılarında sezgi galip ve bazılarında pek noksandır Fakat bu sezgi insandaki sezgi derecesine yetişemez. Aslında bizdeki sezgiler bütün bu hayvanatta bulunan sezgilerin çok daha ferkimde. Fakat biz nefsimizin, nefsimizin düşkünlüğünden, nefsimizin bir takım özelliklerinden işte heva, heves, şehvet vesaire şartlanmışlık gibi bazı hallerimizden dolayı bu sezgilerimizin sezgilerimizin e, topladığı dönemlerin farkında değiliz. Diyoruz ya beş duyumuz var. Bilinen beş duyumuz. Ama bunun ötesinde bizim 6., 7., 8., 9. bir sürü duyularımız var. Allahu Teala öyle mükemmel yaratmış ki insanı. Fakat bizim bu beş duyumuzun ötesindeki duyular bir nevi körelmiş vaziyette. Haberimiz yok onlardan. Neden haberimiz yok? İşte dedik ya nefsimizin istek ve arzuları doğrultusunda bir hayat yaşadığımız için Bu duyularımızdan habersiz bir ömür geçiriyoruz Ehlullah nefsinle mücadele ettiği için mücadele ettiği için Nefsiyle işte az yemiş Bunun şartları sıralanıyor Az yemek, az uyumak, az konuşmak Bütün bu şartları yerine getirdiği zaman kişi Ne oluyor? Kendisindeki bu diğer özellikler işte beş duyun ötesindeki özellikler zuhur etmeye başlıyor. Açığa çıkmaya başlıyor. Keşif dediğimiz sezgi dediğimiz işte bu güçler ondan sonra açığa çıkmaya başlıyor. Kişinin nefsiyle mücadelesinden sonra ruhun kuvvet bulmasıyla. Aslında bütün bu olağanüstü dediğimiz bu kuvvelere sahip olan ruh. Ruh bizde hakimiyetini ön plana çıkarırsa nefsi körleştirirsek işte o zaman ruhumuzun özellikleri ön plana çıkar, açığa çıkar. O zaman beş duyumuzun ötesindeki duyularımızın verilerini almaya başlarız. Ama bunu yapamadığımız zaman ruh, ruhun özellikleri atıl durumda kalmış oluyor ruhumuzun sırrından, hakikatinden, özelliğinden, haberimiz dahi olmadan bu dünyadan geçip gidiyor nece millet, nece insanlar. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuş Muhakkak cesette bir et parçası vardır İyi olduğu zaman cesedin diğer parçaları da iyi olur Ve bozulduğu zaman cesedin diğer parçaları da bozulur Haberin olsun ki o et parçası kalptir Evet bu hadis-i şerifi tekrar ediyorum Muhakkak cesette bir et parçası vardır İyi olduğu zaman cesedin diğer parçaları da iyi olur ve bozulduğu zaman cesedin diğer parçaları da bozulur. Haberin olsun ki o et parçası kalptir. Buyururlar. Şimdi bitkisel kalp olan et parçasının ancak bir faydası vardır. O da kendisine ilahi hitap yönelmiş olan bu mutlak sırra yani bir kayıt ile kayıtlanmış olmayan halifeye mekan olmasıdır et parçasından olan kalbin gö görevi bu nitekim güneş kendi aleminde mutlaklık üzere nurlarını yayar ve onun ışığı her tarafa eşit seviyede ulaşır fakat onu pencerelerin şekilleri ve ölçüsü kayıtlar ve bu kayıtlama güneşe ait değil belki pencerelerin hallerine bağlıdır şimdi o mutlak sır Soru sorulduğu vakit cevap verir ve cisim ve bitkisel kalp olan et parçası ölüm ile çürüyüp bozulduğu vakit bakidir. Nitekim kendisine ışık ulaşan bir hanenin pencereleri bozulup yıkıldığı vakit güneş yine baki ve nurlarını yaymaya devam eder. Çünkü ruh mutlak vücudun mertebelerinden bir mertebe olup kesif bir suret sahibi değildir. Bozulma ve fena kesif surete bulaşan bir haldir. Ve hatta kesif suretler bozulmakla onu oluşturan parçalar için dahi fena yoktur. Belki bir suretten diğer surete dönüşürler. Alemde zaten dönüşme var biliyorsunuz. Fena tamamen yok olma yok. Hep suret değiştirmesi vardır. Örneğin insanın cisminin suretini oluşturan birçok basit unsur zerreleri vardır. Bu suret bozulunca o zerreler dağılıp, yani kişi öldüğü zaman, suret bozulduğu zaman, o zerreler dağılıp başka cisimlerin suretlerini oluşturur. Toprağa karışıp bu sefer başka cisimlerin suretleri oluşur. Kimi madene, kimi bitkiye, kimi hayvana, kimi insana gider o bozulan suret. Ve bu zerreler fena bulmayıp, yani yok olmayıp böylece devri daim ile toplanıp dağılma içinde bulunurlar. Toplanır dağılır, toplanır dağılır, devri daim yapar bu ağlamda. Ve bu bozulan cisme bağlanan mutlak sır da eğer sahibi olan cisim tarafından masiva kayıtlarıyla kayıtlanmış ise kayıplı olarak ve eğer sahibi olan cisim tarafından masivadan yüz çevirmek ile mutlak olan hakka yönelme ile kendini mutlaklığı üzere bırakılmış ise mutlak olarak kendi aleminde bulunur. Yani Allah'ım bizi mutlakîn yani kayıtlardan kurtulmuşlar zümresinden olanlarla haşret diye duada bulunuyor burada. Şimdi eğer bitkisel kalbe bağlanan o sır küfür ve bozuk niyetler ile bozulmuş olursa insani cesetten çıkan fiiller dahi bozuk olur. Yani eğer bitkisel kalbe bağlanan o sır, o ruh... Küfür ve bozuk niyetler ile bozulmuş olursa insani cesetten çıkan fiiller dahi bozuk olur Ve iman ve salih inançlar ile mamur olursa insani cisimden çıkan fiiller daha iyi olur İşte biz bunun gibi ve buna kıyasen deriz ki Zahiri hükümette imam salih olursa Zahiri hükümette imam salih olursa Onun talipleri de tabileri de salih olur ve bozuk olursa onlar da bozuk olur. İman bozuksa cemaat de bozuk olur. Ya da tabi olanlar. Çünkü ennasu ala suluki muloqul. Yani insanlar meleklerin meliklerin yolu üzeredir. İnsanlar meliklerin yolu üzeredir denilmiştir. Alem suretinde ilahi adet böyle cereyan eder. Ve ilahi hikmette alem suretine göre bağlanmıştır. Sünnetullah kanunu gereği cereyan eden hadise bu şekilde olmaktadır. Kalp salih veya bozuk olduğu zaman eserleri ağzadan çıkan fiillerde gözüktüğü gibi bir da kalbinde bozukluk varsa dolayısıyla onun fiiline de yansır bu bozukluk. İmam da salih veya bozuk olursa eserleri hükümetin idaresinde ve tabi olanlar üzerinde gözükür. Şimdi dedik ya bu kitap bize çok yönlü hakikatleri, hikmetleri anlatıyor. Hem vücut ülkesindeki imamdan bahsediyor yani ruhumuzdan bahsediyor. Hem de bu kitabın bize faydası ne dedik? Bu dünya hayatında yaşantımızda bir idareci isek, bir yerde maiyetimizde çalışan işçiler varsa, bir işte yönetici yönetici konumundaysak mahiyetimizde insanlar varsa bu manada mahiyetimizdeki insanları da nasıl yönetmemiz gerektiğine dair bilgiler veriyor bu kitap bize dolayısıyla iki cihetten de bunun anlattığı mevzuya iki cihetten de bakalım tefekkür ederken şimdi bu da diyor ki imam da salih veya bozuk olursa eserleri hükümetin idaresinde ve tabi olanlar üzerinde gözükür burada zekası ve kavrayışı iyi olanların vakıf olması gereken bir sır vardır o da budur ki İmamın bozuk oluşu ve salih oluşu tabi olanların salih oluşuna ve bozuk oluşuna bağlıdır. Yani mahiyetindekilerin. İmamın bozuk oluşu ya da salih oluşu ona tabi olanların salih oluşuna ve bozuk oluşuna bağlıdır. Yani tabi olanlar salih olursa imam da imamda da salih olma eseri görünür ve bozuk olursa İnandandan da bozukluk eserleri çıkar. Onun için hadisi şerifte "Amilleriniz ve valileriniz sizin amellerinizdir." buyrulmuştur. Ve bu hakikate vakıf olan Avrupa hukukçularından biri de "Her millet layık olduğu hükümete nail olur." demiştir. Ve hadis-i şerifin manasını tasdik etmiştir ve imamın salih oluşunun ve bozuk oluşunun tabi olanların salih oluşuna ve bozuk oluşuna bağlı oluşunun sebebi şudur ki muhakkak Allah Teala bir kavim üzerine bir halife atadığında o halifeye o kavmin sırlarını ve akıllarını verir bakın burayı iyi tefekkür edelim muhakkak Allah Teala bir kavim üzerine bir halife atadığında bir halife yönetici atadığında o halifeye o kavmin atadığı kavmin sırlarını ve akıllarını verir bundan dolayı bu halife tabi olanların tamamı olur yani o kavmin akıl düzeyi neyse o atanan halife de o akıl düzeyine sahip olur yani onların tamamının düşüncesini kavramış olur bilinsin ki ilahi isimlerden bazıları külli ve bazıları cüzidir her bir külli isim kendisine münasip olan cüz'i isimleri ihata etmiştir, kuşatmıştır. Bundan dolayı sabit ayınlar aleminde, yani ilahi ilmi suretler mertebesinde bu isimlerin ilmi suretleri bir diğerinden ayrıldığı gibi bu ayrım şehadet aleminde, yani dünyada onların görünme yerleri arasında da olmuştur. İşte bu hakikate dayalı olarak her birerleri Birer ilahi külli ismin görünme yeri olan büyük nebiler ve kerem sahibi resul hazretlerinin külli ruhları kendilerine tabi olan ümmetlerin ruhlarını ihata etmiştir. Buradan neyi anlıyoruz? Her bir peygamber ümmetinin akıl düzeyinde gelmiştir. Ümmetlerinin gayri meçhul yani yapılmamış istidatları risalet ilminden ne miktarı talep etmişse bu kendilerine tabi olunan kerem sahibi Resul'e de Risalet ilminden o miktar verilmiştir. İşte dediğimiz mevzu. Ümmetlerin akıl düzeyi, idrak kapasiteleri, anlayışları ne düzeydeyse gönderilen Resul de onlara hitap edecek düzeyde allah Teala göndermiş. Çünkü eğer onların istidadından fazla verilse takat getirilemez teklif olurdu. Eğer Resul daha fazla verilmiş olsa da onu beyan etse açığa çıkarsaydı bu sefer onların ümmeti takat getiremeyecekti onların isteğini. Oysa Hak Teala Hazretleri Bakara 286'da Allah hiçbir nefsi kapasitesini aşanla mükellef kılmaz buyurur. Ve istidatlarından noksan verilseydi, ümmetin istidatlarından noksan verilseydi hakları verilmemiş olurdu bu seferde. Oysa Hak Teala Hazretleri Taha elli her şeye halk edilişini vermiştir buyurmakta. Şimdi onların manevi varisleri olan Evliyallah ile Suri varisleri olan hükümet erbabı dahi işte böyledir. <gülüyor> Evliyallah da öyledir. Manevi varisleri olan Evliyallah yaşadığı toplumda, ümmette Kavimde, onların düzeylerine göre bir bilgiyle donatılmış olarak da geldiği gibi Suri varisler olan hükümet erbabı da yani zahiri manadaki yöneticiler de bu şekildedir diyor. Bundan dolayı bir kavme atanan imam bu hususta görünme yeri olduğu külli isim dolayısıyla kendi tabi olanlarının görünme yeri oldukları isimleri ihata eder. Ama tabi olanlarından manevi verasete nail olanları her yönle ihata edici değildir. Yalnız zahiri kudreti, kudret ile ihata edicidir. Nitekim Zekeriya ve İsa aleyhisselam ve benzeri üzerlerine zahiri olarak üstün gelişleri gerçekleşmiştir. Ve Musa aleyhisselam gibi bazı kerem sahibi Resuller onların zahiri kuvvetleriyle senelerce uğraşmışlardır. Biliyorsunuz Zekeriya aleyhisselamın şehit etmişlerdi. Onlara üstün zahiren üstün gelmişlerdi onu. Testireyle kesildiğini bilgisini biliyoruz. Ve Musa Aleyhisselam da diyor, onların zahiri kuvvetleriyle senelerce uğraşmıştır. Bundan dolayı Nebilere Risalet ilminden ümmetlerinin gayri mecul yani yapılmamış istidatlarının talep ettiği şey verildiği gibi bir kavim üzerine atanmış olan imama dahi hükümet idaresi ilminden kendi tabi olanlarının yapılmamış istidatlarının talep ettiği şey verilmiştir. Bundan dolayı tabi olanların sırlarını ve akıllarını taşımaktadır bu yöneticiler. Ve tabilerden açığa çıkan fiiller de gerek bozuk oluştan ve gerek salih oluştan ilahi ilimde sabit olan sabit aynalarının gerektirdiği şeylerdir. İşte imamın tabilerinin tamamı olmasının sırrı budur. İlgi dolayısıyla bir not düşmüş. Bilesin ki imam bir kavmin idari ve siyasi işlerini yürütmeye memur olan hükümet reisinden ibarettir. Bu hükümet reisli ister kavmin kendisini seçmesiyle olsun ister veraset yoluyla kendisine geçmiş olsun fark etmez. İmamın Hulefe-i Raşidin Hazretleri zamanında olduğu gibi kalmin tamamını seçip tamamının seçip biat etmesiyle olması veraset usulünden daha iyidir. Yani seçimle başa gelmesi. kalmin tamamının seçimle bu imamı başa getirmesi veraset usulünden daha iyidir. Daha yetkindir. Hükümet şekilleri idare hukuku kitaplarında ayrıntılı olarak izah edilmiş olduğu üzere 3 tür üzeredir. Hükümet şekili 3 tür üzeredir. Birisi mutlak olan hükümet diğeri meşrut olan hükümet ve üçüncüsü cumhurî olan hükümettir. Şimdi burada siyasi bilgiler de veriyor bize. Alemin işleyişiyle alakalı, hükümetlerin işleyişiyle alakalı. Mutlak olan hükümet ile meşrut olan hükümette hükümet reisi veraset yoluyla belirlenir. Osmanlı'da padişahlıkta olduğu gibi. Cumhuriyol olan hükümette ise hükümet reisi kavmin genelinin seçmesi ile bir atı ile olur. Mutlak olan hükümette hükümet reisi idari ve siyasi işleri, hükümet reisi idari ve siyasi işleri kendi arzusu çerçevesinde yürütür. Mutlak olan hükümette, padişahın kendi arzusuyla yürütmesi gibi ve kendisini bir kayıt ile kayıtlanmış görmez. E peki? padişah ne derse oluyordu değil mi? Son söz padişahındı. Eğer bu idarenin mutlaklığında salihlik bulunursa tabilerinin istidadından dolayıdır. İşte bu idareci salih ise mutlaka tabilerinin, onun tabiinin istidadından dolayıdır diyor. Çünkü tabilerin istidadı salihliğe meyilli iken idare bozukluğa meyletse tabilerin istidadı salihliğe meyilli iken İdare yönetici bozukluğa meyletse Tabilerin bu idareye tahammülü kalmaz Onu bulunduğu makamdan indirirler Ve eğer idarenin mutlaklığında bozukluk bulunursa idareyi yapan kişide bozukluk bulunursa Yine tabilerinin istidadından dolayıdır Çünkü tabilerin istidadı bozukluğa meyilli iken idare salihliğe meyletse Tabilerin bu idareye de tahammülü kalmaz. Aynı şekilde onu da indirirler. Ve kendilerine bozuk bir hükümet reisi bulurlar. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Esası çıkıyor burada ortaya yani. Meşrut olan hükümette, meşrut olan hükümette ise veraset yoluyla tayin olan hükümet reisi millet tarafından seçilen üyeler ile idare edilen bir meclisin hüküm ve kararı çerçevesinde reislik icra eder. Meşrutiyet dediğimiz mevzududa. Kalmin istidadının sahihliğe veya bozukluğa meyletmeleri hükümetin bu şeklinde daha baristir. Çünkü istidatlarında salihlik veya bozukluk galip olan kavim, meclis üyelerini de kendi ahlaklarına uygun kimselerden seçer. Ve kendi üzerine salihlik veya bozukluk türünden olan şeyi Kendisi hükmeder. Kendi üzerine kendi hükmetmiş oluyor işte seçtiği kişiyle. Günümüzde de böyle. Seçtiğimiz insanlarla biz kendi üzerimize hükmetmiş oluyoruz değil mi? Kimi seçersek ona göre hüküm görürüz. Bu seçim bizim elimizde veya istidadımız oranında bizim yönelişimize salihliğe mi yöneliyoruz? Bozukluğa mı yöneliyoruz? Neye yöneliysek ona göre adam seçeriz başımıza. Seçtiğimiz adam da ona göre bize muamele de bulur. ''Cumhuri olan hükümette, hükümet reisi, evet şimdi cumhuriyet meselesini izah ediyor. Üç çeşit yönetim şekli var dedi hükümette. Cumhuri olan hükümette, hükümet reisi aynı şekilde millet tarafından seçilen üyeler ile idare edilen bir meclisin seçilmesiyle tayin olunur. Ve hükümetin bu şeklinde de yukarıda bahsedilen halin hakikati cereyan eder. Sonuç olarak hükümetler herhangi şekilde olursa olsun.'' İdare işinde kavmin istidatları etkilidir Milletin istidatları etkilidir Ve cenabı ı Şeyh Hazretlerinin beyan buyurdukları Hakikatlerin hükümet şekillerinin Her bir türü hakkında Tatbik edilmesi mümkündür Şimdi imam Tabilerinin sırları hakkında Hıyanet ederse İmam olan yani yönetici Tabilerinin sırları hakkında Hıyanet ederse Bu hıyanetin eseri onların üzerinde fiilen gözükür. Ve aynı şekilde bu sırlarında Allah Teala'ya karşı sakınır ve haktan korkup doğru yola giderse bunun eseri o tabilerin üzerinde fiilen gözükür. Ve onların sırları sabit aynlarının gerekleri olan hallerdir. Ve imamın tabilerinin sırları o imama verildiğinde bazen rezele-i nakısa yani kötü ahlak ve insani kemalata aykırı olan noksanlıklar olur. Çünkü onların istidatları bulur. Ve imam, hükümet ilminden tabilerinin istidatlarının kendisine verdiği şeye sahiptir. Ondan ne fazla ve ne de noksandır. İşte Arefi Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi sizin üzerinize Olduğunuz gibi idare olunur. Sizin üzerinize olduğunuz gibi idare olunur. Ve bir rivayette başka bir hadis-i şerifi Olduğunuz mekan mislinde sizin üzerinize idare olunur. Hadis-i şerifi bu hakikate işarettir. Yani siz ne istidat üzere bulunursanız üzerinize seçilen imam da sizi o istidadınız çerçevesinde idare eder. Veyahut Üzerinize seçilen imamın idare işindeki manevi mekanı sizin manevi mekanınızın mislidir. Aynıdır. Manevi haller. Siz hangi manevi hal üzere iseniz imamınızın manevi hali de öyledir. Demek olur. Ve eğer onların üzerinde imamın salih oluşu galip olursa, imam salihlerden olursa, tabiler de salih olur. Çünkü tabilerin istidatları salihliği gerektirdiğinden imam da salih olur. Ve imam salih olunca tabilerinden nefsin sürüklemesiyle arızi fesada meyledenler de bu fesadı icra edemez olurlar. Yani nefslerinin meyletmesiyle kötüye meyledenler buna meyledemez olurlar. Çünkü başta sağlam bir imam var. Bu şekilde bu salihliğin eserleri İlahi adaletli üst irade ile tabilerde ve devlet erbabında gözükür. Ve tabi fertlerde bu salihlik öyle bir halde ortaya çıkar ki insan yani tabi fertlerden herhangi bir fert beşeriyeti dolayısıyla fesada meyilli olup kendisinde salihlik görmez iken daha sonra kendi nefsinde bir salihlik bulmaya başlar. Fesat bir insanken bozuk bir insanken sonra düzelmeye başlar salihliğe doğru meyletmeye başlar ve bu salihliğin nefsi üzerine nereden ulaştığını ve kendisinde ne şekilde oluştuğunu bilmez bu düzelmenin nereden kaynaklandığını bilmez ve fesada olan meyli böylece kesilir neden? İmam salihlerden ve tabiini salihlerden dolayısıyla salih insanların içerisinde bozuk adam düzelir atasözümüzde diyor ya üzüm üzüme baka baka Kararır hesabı. İşte bu hal, Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin kalp salih olduğu zaman, cesedin diğer parçaları da salih olur. Sözünün sırrıdır. Kalp salih olduğu zaman, yani imam salih olduğu zaman, cesedin diğer parçaları da salih olur. Sözünün sırrıdır. Burada bir parantez açalım, biraz daha izah edelim. Ne dedik? Biz Allah'a karşı sorumlu olduğumuz 8 tane organımız var. Yarın Mahşerde bu 8 organımızdan Hesaba çekileceğiz Göz, kulak Dil El, ayak Mide, cinsel organ Kalp Toplam 8 tane İşte bu kalp salih olursa Bütün diğer organları da sigaya çeker Hizaya getirir Çünkü kalp salih olduğu zaman Göze hükmeder, ele hükmeder Ayağa hükmeder, mideye hükmeder Hepsini Allah'ın Meşru yolunda kullanmaya sevk eder Ama kalpte bozukluk olursa Kalp fesada uğrarsa O zaman bütün bu Sekiz organ hepsi kendi Telinden çalar yani Nefis hakim olur o kişi üzerinde Organlarda, göz günaha Meyleder, el günaha gider Mide haramı doldurur Vesaire vesaire Demek ki peygamber efendimizin bu hadis-i şerifinde belirttiği kalp salih olduğu zaman cesedin diğer parçaları da salih olur sözünden bunu anlıyoruz. Yani kalp salih olduğu zaman bütün organlara hükmedeceği için kalp bütün insan bütün organlarıyla birlikte salih bir insan olur. Allah'ın emrini gözetip yaşantı içerisine girer. Kitabın yazarı i̇bn Arabi Hazretleri buyurur ki, Allah Teala Hazretleri bu cisim şehri içindeki mekanların en yükseğinde o halifeye mahsus olarak yüksek ve seyre sahip ve acayip bir gezinti mahalli bina edip bu mahalle beyin ismini verdi. En yüksek noktada hakim her yere buna beyin ismini verdi. Bu gezintilikte o halife için bir takım pencereler ve kapılar açtı. Ki bu Onlardan mülküne bakar. Halife oradan mülküne bakar. Ve bu pencereler ve kapılar da iki göz ve iki kulak ve burun ve ağızdır. Daha sonra onun için bir hazine bina edip ona hayal hazinesi dedi. Beyinde bulunan hayal hazinesi. Ve bu hazineyi cisim şehrinden halifeye ait olarak toplanan vergilerin ve harçların karar bulma ve toplanma mahalli ve beş duyunun verdiği şeylerin çıkmalarına mahsus bir mahal edindi. Bütün veriler orada toplanıyor. Hayal hazinesinde. Bütün duyularımızdan aldığımız doneler nerede toplanıyor? Beyindeki bu hayal hazinesinde toplanıyor. Ve bu hazinede görülen ve işitilen ve koklanan ve tadılan ve giyilen şeyler ile bunlara bağlı olan duyuların toplanmasına mahsus olmak üzere bir mahsen yaptı. Uyuyan kimsenin gördüğü suretler ve rüyalar bu hazineden ortaya çıkar. İşte bu mahsenden. Zahiri hükümetin topladığı vergilerde nasıl ki helal ve haram varsa, bu mahsene toplanmış olan vergilerde de böylece helal ve haram bulunduğundan uyuyan kimsenin gördüğü suretlerde de suretlerde ve rüyalarda da sadık rüya ve manasız yani tabire gerek olmayan Bir takım perişan rüyalar vardır. Hakikat-ı Hazretleri bu gezintiliğin ortasında da fikir hazinesini bina Eyledi ki bu hazineye hayalden hasıl olan şeyler çıkar. Evet şu şurada bir parantez açalım. İşte bizim akşamları gece yattık da uyuduğumuzda gördüğümüz rüyaların bir kısmı bunları e, sadık rüyalar bilinçaltına yerleşen olaylardan kaynaklanan rüyalar nefsani şeytani rüyalar diye rüyaları sınıflandırabiliriz. Sadık rüyalar işte bu ruhun bu imamın sadık olması neticesi bütün diğer organlara tahkim etmesiyle birlikte insanda artık sadık rüyalar başlar. Çünkü sadık rüyalar e, nebiliğin 46'da cüzünden biridir. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. 46'da cüzünden biridir sadık rüyalar. Bir de kişi günlük hayatında karşılaştığı olayların etkisi altında kalmasıyla bilinç altında yerleşen hadiselerden kaynaklanan rüyalar vardır. Görülen rüyalar. Gün içerisinde bir olay vuku bulmuştur. O sene de etki yapmıştır. Veya da bazı duyguların, hisleri kurmuş olduğun hayallerden kaynaklanan bir meyilim vardır bu meyil hayal dünyada kurduğun bu meyil uyuduğun zaman işte rüyaya sirayet eder gündüz aklın bir şeylerle meşgul olur bir şeyin hayalini kurar kişi neyi hayal kurduysa ne mahiyette şehvete dönük hayallerle uğraştıysa gece rüyasında gördüğü de şehvete yönelik rüyalar olur bu mahiyette işte bir de bazı boş, manasız rüyalar da görülebilir. Bir anlam verilmemesi gereken, anlam yüklenmemesi gereken, tabir olunamayacak rüyalar da görülebilir. Birkaç gün önce yine grubumuzda paylaştığımız bir mevzu vardı. Hani hayal, hayallerimizi temizlemekle alakalı. Yani biz gerçekten bu önemli bir mevzu. Hayallerimizi ne oranda temizlersek, işte bu bizim bilinç e, altımızı temizlemek gibi kabul edelim, hayalimizi temizleyelim. Yani hayalde boş, mele, yani günah, şehvet duygularını kabartıcı meselelerle uğraşmazsak, istigal etmezsek, Bunları hayal hazinemizden söküp atmak gayreti içerisinde bir çalışma yaparsak, Zikrullah ile Allah'ın emrini yerine getirmek ile şeriatın emirlerine uymak ile bu hayal hazinemizi, bu pisliklerden, bu çöplerden arındırmış oluruz. Böylelikle de işte kalbimizin e, Kuvvet bulması açığa çıkar Diğer organlarımızı idarede kuvvet bulması imamın kuvvet bulması Hükümranlığını sürmesi Böylelikle açığa çıkmış olur Hayali temizlemek çok önemli bir şey İşin başlangıcı aslında burada Hayali temizlemekle başlamak gerekiyor Kişi hayalinde Uygun olmayan düşünceleri bir atması lazım Temizlemesi lazım Çünkü hayal onunla meşgul olduğu sürece Bütün bu sefer kalp de onunla meşgul olmaya başlar Devam ediyoruz. Hak Teala Hazretleri bu gezintiliğin ortasında da fikir hazinesini bina eyledi ki bu hazineye hayalden hasıl olan şeyler çıkar. Ve bu hazine kendisine çıkıp gelen hayalden hasıl olan şeylerden doğru olanlarını kabul eder. Ve bozuk olanlarını da reddedip girmesine müsaade etmez. Ve beyinde olan bu mevzi Hak Teala vezir yani yardımcının meskeni edindi. Vezir'in meskeni. Ve o vezir yani yardımcı da akıldır. İşte Allahu Teala sultan olarak, halife olarak ruhu atadı, buraya gönderdi. Buna da bir vezir verdi. Ruhun veziri de yani sultanın veziri de akıl olmuş oluyor. Ve bu kitabın içinde vezir olan akla mahsus özel bir bölüm vardır. Burada ilgisi dolayısıyla bahsedildi. Hayal hazinesi ve duyular ve fikir hazinesi vesaire hakkında burada biraz izahlar verilmesine lüzum görüldüğünden gülşen Raz kitabının sahibi Mahmud Şebüsteri hazretlerinin Mirat-ı Hakayik ismindeki risalesinden alınarak özet bilgiler verilecektir. Bilinsin ki nefiste dört itibar vardır ki onlar da tabi nefs ve bitkisel nefs ve hayvani nefs ve konuşan nefs yahut insani nefstir. Nefsi dörde ayırıyor. Dört itibar vardır. Tabi nefs, bitkisel nefs, hayvani nefs ve insani nefs. Tabi nefs, cismin parçalarına dağılmasına engel olup onları bir arada tutan bir kuvvettir. Tabi nefs, cismin, insan vücudunun parçalara dağılmasına engel olup onları bir arada tutan kuvvet. Bitkisel nefs, cismi Üçlü ölçüye yani uzunluğa ve genişliğe ve derinliğe doğru büyüten bir kuvvettir. Hayvani nefs cisme kendi tercihi ile hareket veren bir kuvvettir. Her bir nefse hizmet eden bir takım kuvvetler vardır. Ve tabi nefs ile bitkisel nefs, nefs kendilerinin hizmetçileri olan bütün kuvvetler ile beraber hayvani nefsin hizmetine mahkumdurlar. Hayvani nefsinde ayrıca kendisine mahsus 12 hizmetçisi vardır ki bu kuvvetlerin her birisi kendisine ait olan hizmetler ile meşguldür. O 12 hizmetçinin 5'i zahir, 5 duyu ve 5'i batın beş duyu ve ikisi de şehveti kuvvet ve gazabiyi kuvvettir. Evet bu 12 hizmetçi 5'i 5 beş duyu dediğimiz zahiri duyular Beşi batınî duyular ve diğer ikisinden biri şehevi kuvvet, diğeri de gazabî kuvvet. Zahir beş duyu, görme, işitme, tatma, koklama ve dokunmadır. batını beş duyu, müşterek his, hayal, vehim, fikir ve hafızadır. Konuşan veya insani nefs bu kuvvetlerin kemali veya itidalidir. Ve tabi ve bitkisel ve hayvani nefs bütün hizmetçileriyle beraber insani nefsin hizmetine mahkumdur. Bahsedilen 12 kuvvette hayvani nefs ile insani nefs müşterektir. Örneğin görme kuvveti hayvanda da ve insanda da vardır. Fakat hayvan gördüğü şekilleri ve renkleri ayrıntısıyla fark edemez. İnsan fark eder. Örneğin insan bir küre, bir prizma ve bir piramit şekillerini görse bunları ayırt edip vasıflarını bilir. Hayvan yalnız bir cisim görür ve aynı şekilde insan yeşil veya ve kırmızı, mavi ve sarı ve diğer renkleri görse vasıflarını bilir ve bir diğerinden ayırt eder. Ve hayvan bunları görürse de idrak edemez. Bundan dolayı bu kuvvet insani nefste, kamil ve hayvani nefste noksandır. Diğer kuvvetler de buna kıyas olunsun. Zahir beş duyudan her birilerinin hizmetleri bilindiğinden izahına gerek görülmedi. Batın beş duyudan birincisi müşterek hisdir. Müşterek his zahir duyuların sonu ve batın duyuların başıdır. Müşterek his zahir duyuların sonu batıni duyuların başlangıcı başı ve zahir ve batın kuvvetlerin müşterek bağlantı yeridir. Adı üstünde müşterek his vazifesi gözlerin gördüğü suretleri ve kulakların işittiği sesleri birleştirip batına yol verir. Yani batın duyuların kapıcısıdır. İkincisi hayaldir. Vazifesi zahir duyular ile bilinen şeylerin suretlerini ve misallerini zapt etmektir. Hayal. Örneğin gözler bir şahıs veya bir şehri görür. Ve müşterekiz onların suretini hayale ulaştırır. Ve bu suret ve misaller orada muhafaza edilir. O adam veya şehir gözden kaybolsa insan onu tekrar göz ile görmeye muhtaç olmaksızın hayal hazinesinde onu dilediği zaman müşahede eder. Hayal hazinesinden geri çağırdığımız zaman daha önce bu kurulmuş olaylarla alakalı görüntüleri hayal hazinesinden getiriyoruz değil mi? Aynen. Üçüncüsü vehim veren kuvvettir. Vehim veren. Bunun vazifesi diğer kuvvetleri delalette bırakmaktır. Bakın. Bu şimdi vehim işte en tehlikeli şey Bunun vazifesi neymiş? Diğer kuvvetleri delalette bırakmaktır Ve onların üzerine musallat olmaktır İkilikte bırakıyor, delalette karıştırmasına sebep oluyor Varı yok ve yoku var gösterir vehim Vehim kuvveti varı, var olan bir şeyi yok, yok olan bir şeyi var gösterir cüz'i duyularla idrak edilenlerden cüz'i manaları da idrak eder. Örneğin, Zeyd'in sadakatini ve Amr'ın düşmanlığını idrak eder. Bu idrakta bazen isabet eder, bazen de hata eder. Gördüğü ve görmediği şeyleri insan nefsine gösterir. Vehm'in kuvveti bu. Dördüncüsü, fikri kuvvettir. Eğer akla tabi olursa ona Zakireyi i mütefekkire ve eğer vehme tabi olursa bu fikri kuvvet ona mütehayyile dindir. Bunun vazifesi zahir ve batın duyulardan hafıza kuvvetine ulaşan şeyleri müşahade etmektir. Ve onların suretlerinde ve manalarında sentez ve analiz ile tasarruf eylemektir. Örneğin suretten sureti ayrıntılandırır. Bazen sureti suret ile ve manayı mana ile birleştirir. Bu kuvvete kuvveti mutasarrife yani tasarruf edici kuvvet dahi denilir. Beşincisi hafıza kuvvetidir. Vazifesi zahir ve batın duyulardan gelen her manayı muhafaza eder, zayi etmez. Özetle hafıza kuvveti levhe benzer, levhaya. Basit ki levhaya yazdığın zaman orada kalır. Bunun gibi. Kuvveti zakire-i mütefekkire yani akla tabi olan fikir, onun okuyucusudur ve kuvve-i hayaliye -i, yani vehme tabi olan fikir onun yazıcısıdır. Ve vehim veren kuvvet afaktaki yani dıştaki şeytanın benzeri olup vehim dışta, içimizde enfüsümüzdeki vehim neyse dıştaki şeytan o. Benzeri olup bu işi karıştırır vehim. Ve müşterek his her taraftan akıp gelen Nehirleri ve ırnakları Birleştiren denize benzer Hayvani ve insani nefste ortak olan 12 kuvvetten şehvi kuvvet Hayvan veya insanın menfaat kazanmaya Ve lezzet hasıl etmeye Meylettiren kuvvettir Evet şehvetin görevi neymiş Hayvan ve insanı menfaat kazanmaya Şehevi kuvvet yani kişi kendi menfaatine Benlik ene dediğimiz mevzu var ya Kendi menfaatine düşkünlüğü Şehevi kuvvetten kaynaklanıyor Yine lezzet almaya yönelik her neyden lezzet alıyorsa kişinin mizacı, şehvi kuvvet ona doğru meylettiriyor kişiyi. Ve gazabi kuvvet bu kuvvetin zıttı olarak hayvani zararları def etmeye ve acının giderilmesine meylettiren kuvvettir. Kendisine gelebilecek zararları def etmeye yarayan kuvvet. Bu iki kuvvete zahir ve batın duyguların hepsi veya bazıları yardımcı olurlar. Bu iki kuvvetin aşırı çokluğu ve azlığı hayvani sıfat ve itidali yani normal hali insani sıfattır. Evet bu gazap ve şehvetin kişide aşırı çokluğu zuhur etmesi ortaya çıkması hayvani sıfattır azlığı ise, itidali ise ve normal hali ise insani sıfattır diyor. Örneğin gazabi kuvvetin aşırı fazlalığı sonunu düşünmeden korkusuzca hareket etmektir ve aşırı azlığı ürketliktir İkisi de zemmedilmiştir, kınanmıştır ikisi de korkaklık da deli cesareti de kınanmıştır ikisinin ortası itidali ise yiğitliktir ve aynı şekilde şehevi kuvvetin aşırı fazlalığı hırs ve açgözlülük ve azlığı donukluk ve soğukluktur. Her ikisi de zemmedilmiştir, kınanmıştır. İkisinin arası iffettir ki insani nefse mahsustur. Iffet. Daha sonra Hak Teala Hazretleri halife için nefsi vücuda getirdi ki onun konuşan nefsidir ve insani nefsidir. Ve o nefis değiştirme ve temizleme mahalli ve emir ve yasağın karargahıdır. Nefis değiştirme ve temizleme mahalli ve emir ve yasağın muhatabı karargahıdır. Eğer bu konuşan nefs olmasa hayvani nefs ile kalır ve hitabı anlamak mümkün olmazdı. Şimdi insani nefs, hayvani nefs ile ortak olan kuvvetlere sahip olduğundan ve yukarıda izah edildiği üzere hayvani nefste bu kuvvetlerin zemmedilmiş olan, kınanmış olan aşırı çokluğu ve azlığı bulunduğundan insani nefs bu aşırı çokluğun ve azlığın değiştirme ve temizleme mahallidir. İşte nefis terbiyesi, nefis teskiyesi dediğimiz bu. Nefsi değiştirme ve temizleme harekatı. Ve onların bu sıfatları bozulup yerlerine mutedili yani normali gelir. Ve hayvani kötü ahlaktan temizlenir. Bu da o nefsin emir ve yasak karargahı olduğundan kaynaklanır. Çünkü kötülenmiş ve övülmüş şeyler emir ve yasaklar ile bilinmiştir. Bundan dolayı yasaktan kaçınmayanların ve emre uymayanların nefisleri hayvani mertebeden insani mertebeye gelemez. Şeriata uymayan şeriatın hükümlerinde yaşamayan bir insanın nefis mertebesi hayvani nefisten insani mertebeye gelemez diyor. İşte onun için Nurten i Arabi Hazretleri diyor ya insan ikiye yürüyor. Hayvan insan vardır diyor. Bir de insan vardır diyor. Hayvan insan diye bahsediyor. Onlar surette insan sihirette hayvanlardır. Hazreti Şeyh-i Ekber nefsi mübarek geceye benzetip mübarek geceye benzetip o mübarek gecedir ki hakimin emrinin her biri onda ayrılır. Nitekim Hak Teala Hazretleri Duhan Suresinde 4. ayet. Hikmetli işlerin hepsi onda o mübarek gecede ayırt edilir. Buyurulur. Çünkü nefis zulmani tabi kesiflik içindedir. Ve hakim olan Hak Teala Hazretlerinin emir ve yasarı bu zulmani nefste ayırt edilmiştir. Ve nefsin hazzı Ulvi alemden yani ulvi mertebelerden kürsidir ve kürsi tabiat sahasıdır. Çünkü bütün şehadetsel alemlerin işlenmiş olduğu mahal tabiat tezgahıdır. Nitekim ayet-i kerimede hakta Teala Bakara 255 Onun kürsisi gökleri ve yeri kaplamıştır Buyur. Ve göklerin ve yerin var edildiği tabiat fezasının sonsuz kapasitesi vardır. İşte alemin numunesi olan insani nefs dahi bu tabiat tezgahında dokunmuş ve var edilmiştir. Ve nitekim ruhum mahalli bu ulvi alemden yani ulvi mertebelerden arştır ve arşa dair olan ayrıntılar halife olan külli ruhun hakkında olan mevzu terimlerin yukarıda beyanı sırasında bir nebze izah edildi ve nefis kerimedir yani kız evlattır şimdi burada nefsi e, bu şekilde benzetimi yapıyor nefis kerimedir yani kız evlattır edilgendir dişidir ve halifenin kerimesidir. Burada nikahlı eş kastedilir. Halifenin eşidir nefis. Ruhun eşi olmuş oluyor. Ve onun cariyesi değil hurresi yani hür kadınıdır nefis. Cariyesi değildir ruhun hür kadınıdır diyor. Ve İmam Ebu Hamid Gazali Hazretleri şöyle buyurmuş. Muhakkak ruh Nefsi nikah etti. İkisinin arasında cisim doğdu. Sözünde nefsin halifenin kerimesi yani nikahlı eşi ve kurresi yani hür kadını olduğuna işaret edildir. Ve Lübâbül Hikme ismindeki kitabın başlarında ruhlara ve nefislere işaret olarak Rabbimiz ve ulvi babalarımızın ve süfli analarımızın Rabbi dedi. Ulvi babalarımızın ve süfli analarımızın Rabbi. Ulvi babalarımız ruhlar, süfli analarımız nefs olmuş oluyor. Çünkü ulvi babalarımız tabiri ruha ve süfli analarımız tabiri de nefse dönüktür. Ve fiillerin hepsi şehadet aleminde ruh ile nefsin bir arada olmasından çıkar. Ve nefsin hareket ettiricisi ruhtur. Ruh olmasa nefis donuk bir halde bulunur. Fakat tasavvuf ehli kendisinde haz olan varlıklardan bir varlığa dönük her bir fiil üzerine nefsidir. Yani nefse mensuptur. Ve nefsin emrindendir yani nefsin şanındandır terimini koymuşlardır. Örneğin yeme hazı varlık alemine dönük bir fiil olduğundan nefse ait bir şeydir. Fakat nefsi yemeğe sevk eden şey hayattır. Hayat olmasa yeme hazı da olmaz. Böyle olmakla beraber bu hazza tasavvuf ehli ruhiidir demediler de nefsidir dediler. Çünkü varlık aleminin gereğidir ve varlıksal diğer hazlar da buna kıyaslanabilir. Bu varlığa dönük olan fiil ister şeriat hükümleri gereği nikah gibi övülmüş olsun... İster zina gibi zemmedilmiş olsun fark etmez. İkisinin de kaynağı insani nefstir. Çünkü yukarıda izah edildiği üzere birisi şehevi kuvvetin itidali yani normal hali olan iffet ve diğeri aşırısı olan hırs ve açgözlülüktür. Ve kendisinde nefsin hazzı olmayan her bir şey ve her bir fiil ancak Allah Teala hazretlerine mahsustur. O da ruhtur. Örneğin nefsin emre uymaktan ve yasaklardan sakınmakta hazzı yoktur. Bundan haz almaz nefs. Emre uymak ağır gelir çünkü nefse. Yasaklara uymak bundan haz almaz. Ağır gelir. Nefis şehri ve gazabi kuvvetini mutlaka kullanmak ister. Onun hazzı işte bundadır. Şehvet kuvvetini ve gazabi kuvvetini mutlaka kullanmak ister nefis. Çünkü haz alacak. Ve namaz ve oruç gibi ibadetten nefret eder. Çünkü onun bunlarda hazlı yoktur nefsi. Burada haz alan ruh. Namazdan, oruçtan, bu ibadetten. nefs haz almıyor. Bundan nefret eder. Ağır geliyor nefse çünkü. Ve emre uymak ve yasaktan sakınmak ruhun emriyle hasıl olur. Ve insanın üç nefsi vardır ki, Bitkisel nefs, hayvani nefs ve konuşan nefstir. Nitekim yukarıda izah edildi. Hz. şeyh Ekber tabi nefsi bitkisel nefste mevcut olduğundan ikisini bir sayıp tabi nefsten bahsetmedi. Şimdi insan bitkisel nefsi sebebiyle madenlerle ve hayvani nefsi sebebiyle de hayvanlarla müşterektir. Ve konuşan nefsi sebebiyle bu iki mevcuttan yani madenlerden ve hayvanlardan konuşan nefsi suretiyle insan olduğu açığa çıkar zaten. Ve bu nefis sebebiyle ona insaniyet ismini vermek doğru olur. Ve onun sebebiyle melekutta yani semamat semavat ve arzın melekutunda ayrılır. Ve o nefis bizim bahsettiğimiz kerime nefstir ki o da halifenin idaresi altındadır ve onun haremi içindedir. Evet şimdi burada bu hafta konumuzu noktalayandıralım. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. <gülüyor> Allahümme avfilli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minküm el emmatı. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin il-fatihi lima uliqa wal hatimi lima sabaqa nasr al-haq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim ve ala alihi haqq tadrihi wa niqtarih al azim subhanal lazii araani subhanal lazii mekani ya'lamu mekani subhanal lazii araani as-salatu was aleyke ya rasulullah as-salatu aleyke ya habibullah Blessings be upon you, O Prophet of the first and the last, the words of Allah be upon them and al-izz, amma yasfun,